Merhaba, bir sinefil programında da beraberiz. Ben Melis Behlil. Ben Yeşim Burul. Bu haftaki programımızı haftanın yeni filmlerinden Little Man filminden bir parçayla açtık. They Can Tribe adlı parçayı dinledik. Küçük Adamlar filminden. Evet, bu hafta yine çok sayıda filmimiz var, tür filmleri var. Farklı farklı türde örneklerle vizyon tanıtacağız size her şeyden önce. Ama e, öncelikle iletişim bilgilerimizi verelim. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-mail adresi sinefiller.gmail.com. Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Elican Yücesoy'a da çok teşekkür ediyoruz. Evet, haftanın ilk filmi... Konuşacağımız ilk filmi Little Man, Küçük Adamlar Olsun, onun müziğiyle başladık. Ira Zex, e, son dönemlerin dikkat çeken Amerikalı yönetmenlerinden. Bu sefer filminde e, başrolde iki küçük çocuk var, e, böyle 12-13 yaşlarında. E, onların arkadaşlığı ama bir şekilde yetişkinlerin, e, dünyasındaki bir takım kaygıların onların hayatını da e, karıştırması üzerine bir hikaye. Evet, e, ayrıca son dönemlerde bu New York'ta e, çeşitli sıradan insanların hikayeleriyle, e, hikayelerine dair yaptığı filmleriyle çok e, tanınmaya başlayan e, yönetmenlerden ama sinema dünyasında uzun süredir aslında yer alıyor. Burada e, çok da iyi bir kadroyla çalışıyor. Yeşim'in dediği gibi e, küçük oyuncular e, ön planda. Michael Barbieri ve Theo Tablet. Ama onların anneleri, babaları olarak da karşımıza Greg Kinnear, Jennifer Ehle ve Paulina Garcia çıkıyor ki... Paulina Garcia'yı Şili filmi Gloria'da e, bütün dünya tanımıştı Berlin'de e, bir anda... E, ...tanınmış hale gelmişti... ...böyle şeyden... ...sırf ülkesinde bilinen bir oyuncu olmaktan... E, ...filmin e, baş karakterine canlandırıp... onunla bir de... E, ...Global Altın bir yıldız ...altın ayı ödülünü de evet. almıştı. E, bu da... E, ...İngilizce şekli bir film. E, böyle bir kadroyla ve... E, ...işte zaten... Ayra Saks'ın o sağlam... E, ...şeyiyle... Sonuçta senaryo geçmişte olan e, bir sinemacı. E, oldukça iyi eleştiriler alıyor Little Men. Premierini e, Berlin'de e, genç ve çocuklar bölümünde yaptı. Sundance'de de gösterildi. E, bu haftanın daha ön plana çıkan filmi. Müziklerde demin e, çaldığımız parça gibi Decken Henchlef e, parçaları. E, Henchlef'i de Tinder 6'ten biliyoruz. Evet... E Haftanın bir diğer iddialı yapımı, küçük adamlardan çok farklı, bütçesi de çok farklı, onu da söyleyelim. Haftanın böyle bol efektli, ondan sonra tarihi, epik, büyük aksiyon filmi aynı zamanda bir yeniden yapım. Tabii ki neden bahsettiğimizi anladınız. Yeniden, yeniden, yeniden, yeniden, yeniden yapım, ben hurdum. 1959 yapımı en tanınmış olanı işte o meşhur e, Charlton Heston'lu. Ancak e, sonuçta aynı hikayeden yola çıkılarak e, 1907'den itibaren filmler yapılmaya başlanmış. 1925'te yapılmış. Daha yakın zamanlarda televizyona bir dizi yapılmış. Ama hep tabii insanların aklına gelen o 1959'daki meşhur versiyon. Ee, özellikle de e, filmin ikinci yarısını domine eden araba yarışı. Öyle baktığımızda aslında bir nevi Star Wars birinci bölümde arada tekrar yapımlardan biri olarak düşünülebilir. Hani hikaye başka bir yere kaydırmakla beraber o dönemde çok konuşulmuştu. O e, Anakin'in çocukluk halinin e, katıldığı araba yarışı doğrudan Ben Hur'dan esinlenme e, bir e, sekanstı. Evet yönetmen koltuğunda Timur Bekman-Betov yer alıyor ee, Daha önce duyduğumuz bir isim aslında ee, Aksiyon sinemasına e, Amerika dışından gelen yeteneklerden biri Evet kendisi Kazak Rus bir yönetmen 10 sene kadar önce hatta biraz daha fazla e, oluyor Böyle bir e, Rusya'dan gelen bir vampir filmiyle Night Watch ile e, adını duyurdu ...ardından onun devamını çekti. Ardından üçüncü filmini de e, Amerika'ya uyarlayarak çekti. O zamandan beri de daha çok e, Hollywood'da çalışıyor. Wanted ve e, Abraham Lincoln, Vampir Avcısı gibi filmlerde yaptı. E, ben Hur'la tekrar sinemalarımızda. Evet, Ben Hur'un hikayesi bildiğimiz klasik hikaye. Aslında Lew Wallace'ın Ben Hur A Tale Of The Christ e, romanından uyarlana geliyor... Ben Hur filmleri Melis'in bahsettiği bütün bu değişik yeniden yapım versiyonları. E bu sefer tahmin edeceğiniz gibi 2016'da Beyaz Perde'ye gelen Ben Hur'da e, daha kısa bir kere bir önceki filme nazaran Charlton Heston'ın başrolünde olduğu 3,5 saatlik böyle gerçekten epik epik bir filmdi. Burada daha hani 2 saat civarında bir filmle toparlıyor hikayeyi. Toparlamaktan kasıt tabii hani bazı şeylerin bir miktar derinliği, özellikle karakter e, incelemesi konusunda azaldığı söylenebilir. Ama daha e, aksiyon sahnelerinde başarılı olduğu o bir deniz savaşı sahnesi ve bir de o bahsettiğin araba yarışı sahneleri. Özellikle zaten Beckman Beethoven'ın e, kuvvetli olduğu alanlar, o tür sahneleri çekmek. E, başrollerde Jack Huston, Toby Cable, Morgan Freeman, Rodrigo Sanzler ve Nazan'ın Boniadi yer alıyor İnan sinemasından Hollywood'a geçen bir isim o da Evet e, filmin müziklerinden bir parça çalalım Marco Beltrami yapmış müzikleri ana tema Benhur teması Marco Beltrami Bestesi'yi de dinlediğimiz Ben Hur filminin ana tema müziğim Yeni Ben Hur bu hafta itibariyle vizyonda. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programı devam ediyor ve bizler de canlı yayında yeni vizyon filmlerini tanıtmaya devam ediyoruz sizlere. Evet bu hafta Clint Eastwood'un yeni filmi de gösterime giriyor. Gerçi son filmlerinden çok da iyi eleştiriler alamadığı bu da bir istisna değil maalesef. Sally Ee, filmin başrollerinde Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney ve Anna Gunn yer alıyorlar Sully ismi e, tanıdık gelebilir, Kaptan Sullenberger diyelim 15 Ocak 2009'da bir uçağa e, Hudson Nehri'ne zorunlu iniş yaptırmıştı Ondan sonra da bir kahraman gibi karşılanmıştı Ee, ama tabii ki ardından bir takım soruşturmalara da uğruyor. Hani uçak niye bu inişi yapmak zorunda kaldı vesaire vesaire üzerine. Bu filmde e, hem o iniş hem de sonrasında yaşananlar üzerine. Ama aldığı eleştirilerden biri de sonuçta e, hani Saline'in şüpheleri yerine Çünkü o da kendinden şüphe duyuyor doğru bir şey yaptığımızda. Zaten hani çok kendi halinde bir adamken bir anda bütün e, Amerika'nın böyle bir, bir numaralı kahramanı haline gelmekten o da rahatsız oldu. O zaman bile hissediliyordu. Ama film daha çok işte bu sonraki soruşturmalarda işte zavallı Salih gibi bir yere doğru gidiyor ki. Hani yapılan soruşturmalarda sonuçta hani prosedür ve... Daha sonraki yanlış inişleri engelleme vesaire gibi aslında yapılması gereken şeyler. Ama o işte Clint Eastwood'un alırım tüfeğimi çıkarım sokağa ee, şeyiyle zaten geçtiğimiz haftalarda e, Trump'a dair söylediği işte bizim zamanımızda böyle şeyler söyleyince ırkçı denmezdi canım. Ne oluyor herkese? Çok işte alıngan oldular falan gibi e, beyanatlarıyla da. yaşandıkça ırkçılık Biraz kat sayısı da artıyor galiba. Artıyor artıyor. Yani anladığım kadarıyla oğlu da onun yolundan gidiyormuş ama öyle bir e, röportaj var e, internette Esquire'den. Sanırım. Filmin başrolünde Tom Hanks'e Aaron Eckhart, Laura Linney, gibi isimler eşlik ediyor ama Tom Hanks özellikle e, film premierini Venedik'te yaptı. E, Venedik'teki basın toplantısından e, Tom Hanks'in konuşmasıyla alakalı basına yansıyan manşet şu oldu La La Land'i çok beğendim <gülüyor> La La Land'i herkes beğenmiş bence seni hakkında yeterince fikir veriyor o da aslında böyle bakınca hep Spielberg geliyor aklıma hani Tom Hanks ve böyle bir kahramanlık hikayesi çok daha hani yumuşak keyifli bir şekilde de gidebilirdi Spielberg'in seveceği bir hikayeye de benziyor ama onun yerine Eastwood yapınca pek hoş eleştiriler almadı. Evet, salıda bu hafta itibariyle vizyonda. Ee, bu hafta bir de komedi aksiyon filmimiz var. Ee, Hong Kong cenahlarından geliyor. Ee, tüm dünyada büyük bir hayran kitlesi olan 80'lerden bugüne... E, ...hem aksiyonla komediyi birleştirme açısından... ...dünyada ayrıksız bir yeri olan Jackie Chan'den bahsediyorum. Yönetmen koltuğunda ise bambaşka bir coğrafyadan bir isim var. Ee, filmimizin adı Skip Trace. Toz adıyla bizde gösterime giriyor. Evet, yönetmen de Rooney Halin. Evet, Rennie Harlinse ise Finlandiya'dan ee, birkaç hafta önce biz zaten bu filmden bahsetmiştik. İlginç bir kombinasyon olduğu e, bir yönünde konuşmuştuk. Seksenlerin, doksanların en tanınmış aksiyon yönetmenlerinden biriydi Rennie Harlin. Ve çok da öyle stüdyolar tarafından çağrılmadan kafaya koyup Hollywood'a gidip... ...sonra da çok büyük filmler yapıp Gina Davis'le evlenip e, iyi bir kariyer dönemi geçirmişti orada... Bu sefer e, Jackie Chan'le beraber, onlar e, Jackie Chan'e Johnny Knoxville eşlik ediyor. Çünkü özellikle bu İngilizce filmlerinde yanında hep bir İngilizce konuşan karakter beyaz oluyor. beyaz adam. Beyaz adam olarak bu sefer Johnny Knoxville var. E, ayrıca Bing Bing Fan ve Eric Tang de oynuyorlar filmde. Jackie Chan'in canlandırdığı karakterin adı Ben Chan e, bu filmde. E, Hong Konglu bir polis direktifi. Ee, yani on küsur yıldır e, çok ünlü bir e, mafya lideriyle aslında onun peşinde Victor Wong adından onu yakalamak için uğraşıyor. Ee, bir gün e, yeğeni Bayşu Wong'un mafyasıyla onun adamlarıyla başı belaya giriyor. Ee, ve ona yardım edebilecek olan tek kişi de Amerikalı bir sahtekar kumarbaz. E, Noxwell'in canlandırdım Connor Watts böylece pek de gönüllü olmayan bir şekilde Benny Chan ve Connor Watson yolları kesişiyor. Beni onu alıp e, Makaya Hong Kong'a geri götürmek konusunda ısrarlı e, Connor Watson kaçmak istiyor e, çünkü e, görmemesi gereken bir şeye tanık olmuş bir cinayete e, onun peşinde olduklarını düşünüyor ama bir taraftan bir yol filmi e, yolları Moalistan Çin böyle bir takım e, birimum yerlerden geçiyor Ee, özellikle Jackie Chan sevenlerin Onu özlemiş olanların e, Kaçırmaması gereken bir film Evet Jackie Chan e, bu arada şarkıcı olarak da tanın Tanınıyor e, Çin'de Bu filmde de bir e, Karaoke Sahnesi var e, Moğolistan'ın işte ovalarında geçen Şimdi oradan Jackie Chan'dan Rolling in a deep dinleyeceğiz As a fire Sadim Pitching the fever pitch, bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go and sell me all the, all the y'all should be. See how I live in every place of you. Don't underestimate the things that I would do. There's a fire starting in my It's you, you're a fever, it's you, you're Jackie Chan'dan dinledik Rolling in the Deep bu hafta vizyona giren Tozzle Skip Trace filmindeki karaoke sahnesinde Jackie Chan'in seslendirdiği parçayı dinledik hep beraber 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programı devam ediyor. Evet bu hafta iki de korku filmimiz var bunlardan biri yabancı bir yerli. Yabancı olan Friend Request, Lanetli Mesaj filmin yönetmeni Simon Verhoeven, başrollerde Alicia Dabnum Carey, William Mosley, Connor Paolo ve Britt Morgan yer alıyorlar. Bu Verhoeven, Hollandalı olan değil, Alman Michael Verhoeven'in oğlu. Hmm. 90'lı yıllarda Nasty Girl filmiyle adını duyurmuştu. Öbür Ferhovel'la da sık sık kaçın, karıştırılır. E, oğlu oyuncu olmuş. Ardından yönetmenliğe geçmiş. Bu film de aslında bir Alman yapımı. Her ne kadar oyuncularının e, isimleri İngilizce olsa ve filmin kendisi de İngilizce olsa da e, Güney Afrika'da çekimleri yapmışlar. Bir Alman yapımı İngilizce e, korku filmi. Adından da anlaşılacağı üzere Facebook'lu bir korku filmi. Yani Facebook'ta global bir ortam. Filminde bu kadar e, global, e, işte Alman, Amerikalı, Güney Afrikalı bir karışım olması bence pek uygun olmuş. Facebook'ta ben ne zaman zaten böyle bir sıkıntı yaratacak, buradan bir, bir gerilim filmi çıkar, buradan bir, bir korku da çıkar, her şey çıkar diye düşündüm. Bu arkadaş edinmeye çalışma, o Friend Request adı zaten oradan geliyor filmin. Bizde lanetli mesaj ama aslında arkadaşlık teklifi olarak bence çevrilmeliydi. Çünkü Facebook'ta e, insanlar arkadaşlık teklif ediyorlar, kabul edilmedikleri zaman bazen bozuluyorlar, bir kısmı stalker'a dönüp rahatsız etmeye başlayabiliyor... Evet bu stalker'lı versiyon öyle de bir korku filmi bekliyoruz ama burada e, işin içine doğaüstü güçler de karışıyor. Aslında doğaüstü stalker'lı versiyon. Evet, evet öyle diyebiliriz. Gene yani bir stalking durumu var. Birinci illaki bir öyle e, tacizimsi bir şeyler oluyor. E, çok popüler bir kız üniversitede e, tanımadığı pek de başka bir kızdan arkadaşlık teklifi önce kabul ediyor. Hiç de arkadaş yokmuş ne garipmiş derken. Sonra da biraz tuhaflıklar olmaya başlayınca arkadaşlıktan çıkarıyor. Ama bunun üzerine bir takım e, güçler, yani kızın kız, intiharı evet. üzerine daha doğrusu. Ama başından zaten bir takım e, gariplikler hmm. var. E, Arkadaşlı kızın... teklifi reddedilen daha doğrusu arkadaşlıktan atılan kız önce intihar ediyor. Evet. Sonra... Da... Popüler kızımızın arkadaşlarına musallat oluyor. Onu da yapayalnız bırakma amacıyla. Ee, ve bütün bunlar Facebook üzerinden de oluyor. Biraz cinli Facebook filmi Tekno de diyebiliriz. Cin. Tekno cin filmi. Evet. Diğer film düz cin filmi. Yerli yapım. Ee, bildiğiniz gibi yerli korku filmlerimiz neredeyse hepsi cin filmi oluyor son senelerde. Azem 4 Alaca Karanlık. Volkan Akbaş yönetmiş, Sibel Cürciy Okan Has, Reyhan İlhan ve Aynur Aykut başrollerde. Bu Azem serisinin özelliğini e, basın bültenlerinde de kendilerini gerçek olayları araştırdık. Gittik, onları çektik, onlar üzerine film çektik diye e, şey kullanıyorlar. Biraz bu Blair e, cadısı e, promosyonda kullanılan e, bir taktik. Diyebiliriz gerçek cin hikayeleri arıyoruz diye bir ilan verdik Gelen başvurular arasında en gerçekçi bulduklarımızı seçip gidip onları seçtik, e, çektik diyorlar Bu da dördüncü film Alacakaranlık alt başlığını taşıyor Alacakaranlık film serisine bir gönderme var mı emin değilim ama Ama bunda vampir yok bunda cin var Evet ve hikaye 1936 yılında İç Anadolu'da bir köyde geçiyor Ee, şimdi bu... Bir de şeyimiz var, bir yerli filmimiz daha var bu hafta. Ona geçmeden, friend request lanetli mesajdan bir parça e, dinleyelim, korkulardan bir uzaklaşıp <gülüyor> öbür komedimize geçelim. Gary Go'dan The Beginning. Harry Gordon dinledik. The Beginning haftanın yeni filmlerinden Friend Request, lanetli mesajda kullanılan parçalardan biriydim. Evet, Sinefi programı devam ediyor. Açık Radyo'da 94.9'dan. Bu hafta vizyona giren son yeni filmimiz ise yerli bir film, yerli bir romantik komedi diyebiliriz. Komedi tarafı daha ağır başı, basanlardan son dönemde el değmemiş aşk. Umut Kırca yönetmiş. Başrollerinde Emre Karayel, Ceren Moray ve Begüm Kütük Yaşaroğlu yer alıyor. Bu üç isimde daha ziyade televizyonla meşhur olmuş isimler. Emre Karayel özellikle Bir Kadın Bir Erkek dizisiyle popülerliğini iyice arttırmış bir isimdi. Ceren Moray da Keza e, ve Begüm Kütük Yaşaroğlu da pek çok dizide yer alan isimler. E, Emre Karayel'in canlandırdığı Zafer karakteri e, işte bir taraftan çok büyük bir futbol fanatiği Fenerbahçeli hasta Fenerbahçeli kendisine çok aşık uzun süredir de hani çıktığı bir kız var ama aslında o başka birine aşık oluyor tanışınca duygu adında ama ona aşık olan kız annem ediyor kallem ediyor onunla evleniyor babasını araya babası giriyor evet işin içine. içine. ama Zafer'in hakkı duyguda duyguda tehdit ediyor karına dokunursam beni bir daha göremezsin diye onun üzerine Hem kendinin içinde bulduğu evlilikten kurtarmaya çalışıyor. Ee, ona çok aşık olan karısı da e, onunla gerçek normal bir evliliği olsun istiyor. Böyle çetrefilli bir e, aşk üçgeni içerisinde devam ediyor. elde Eldeymemiş aşk haftanın romantik komedisi. Evet bu hafta dediğimiz gibi epey çok e, film var. Farklı türlerden yedi film gösterime girdi. Ee, ama bir de tabii yaklaşmakta olan başka gösterimler var. Tabii önümüzdeki hafta e, bayram tatili nedeniyle biraz İstanbul'da tatile girmiş olacak. E, özel gösterimler, şunlar bunlar çok fazla yok. Ondan sonra artık tam sonbahar sezonunu açıyoruz. E, sonbahar sezonunu açınca Ekim geliyor ve Ekim gelince tabii 7 Ekim itibariyle film ekimi geliyor. Ve film ekiminin de programı açıklandı e, geçtiğimiz hafta. E, pek çok güzel film geliyor. Bunlardan bir tanesi de The Beatles üzerine bir belgesel. Biz e, filmleri konuşmaya geçmeden önce o filmin e, şerefine bir live versiyonunu e, The Beatles'dan helpin bir live versiyonunu çalacağız şimdi size. Bir sonraki şarkı şarkı çalmak istiyoruz. Is our latest record <laughs> <laughs> yeah, mm. or our latest electronic noise depending on whose side you're on any we'd like to carry on with you. it's the last number we'd like to thank you all for being so wonderful <laughs> mm. and it's called help one two three four help, i need somebody help not just anybody rastan dinledik. Halp canlı bir versiyonuydu dinlediğimiz bir konser kaydı. Ee, bu parçayı dinlememizin sebebi yaklaşmakta olan film ekimi. Bu sene 7-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek ve film ekimi programında The Beatles 8 Days a Week, um, the touring years, Ron Howard'ın yönettiği Beatles belgeseli turne yılları da yer alıyor. Bizde çok heyecanlandırıyor. Bu seneki film festivali, film ekimi programa. Şimdi birazcık detaylarına gireceğiz. Evet, filmleri konuşalım önce. Sonra bilet detaylarını da tekrar hatırlatırız. Ken Noach'un Ay Daniel Blake ile başlayabiliriz. Altın palmiye kazandıran, ikinci defa altın palmiye kazandıran e, filmi Ken Loach'a. E, Ken Loach'u seven sevmeyen ayrı ben en sevdiğim yönetmen değil ama en azından e, hikaye anlatışı sonuçta belli bir seviyenin üstünde ve e, hakikaten önemli konulara değinen bir yönetmen. Hayranları zaten kaçırmayacaktır ama ben de bir yandan da o altın palmiyenin e, hatırına e, Daniel Blake'i listeme koyuyorum. Evet, Ken Loach benim hakikaten çok beğendiğim yönetmenlerden biri ve Ay Daniel Blake beni çok heyecanlandırıyor. Özellikle e, içinde yaşadığımız dünyada e, yeniden çok büyük ivedilik kazanan e, sınıf, ırkçılık, etnisite, e, ayrımcılık, ösekileştirme gibi konuları ...daha toplumsal gerçekçi bir dille ele alması ve bütün bunları da aslında her çeşit izleyiciye ulaşabileceği bir dille aktarıyor olması... ...Kendler için herhalde en büyük, en kuvvetli tarafı, en önemli yönlerinden biri. Daha önce Melis'in de dediği gibi özgürlük rüzgarıyla da The Wind That Shakes The Barley ile de Altın Palmiye kazanmıştı. Bu ikincisi oldu. Film ekiminde ilk kez bizde izleme şansına kavuşacağız. Umarım sonra vizyon şansı da bulabilir bu film. Evet yine bu sene Cannes'da e, çok konuşulan filmlerden biri jüri büyük ödülünü ve kiliseler ödülünü alan film. E, Xavier Dolan'ın yeni filmi. Alt tarafı dünyanın sonu. Jus la fin du monde. Bu da e, Dolan zaten e, daha çok genç yaşında olmasına rağmen şimdiye kadar yaptığı filmlerle ciddi bir seyir, ya, hayran kitlesi e, edindi. Burada e, ilk defa hakikaten meşhur oyuncularla çalışıyor. Yani daha önce kendi de oynadı. Daha az tanınmış, daha Kanada'nın tanınmış oyuncularından. Bu sefer e, Marion Cotillard, Gaspar Ulliel, Vincent Cassel, Lea Seydoux ve Nathalie Bay var kadrosunda filmin. Ve bir aile dramı yine. Hani kendi e, annesiyle olan ilişkilerini de daha önce ilk filmiyle zaten gözler önüne sermişti ve bu anne çocuk ilişkileri özellikle Mamide'de son filminde de karşımıza çıkmıştı. Bu sefer de E, ailesinin yanına giden bir, e, epeydir görmediği bir, ailesinin yanına giden e, bir adamın öyküsü e, ailesine yakında ölecek olduğunu söylemek durumunda e, bir tiyatro oyundan uyarlanmış. E, Dolan her filmiyle belki çok çok e, başarılı olmayabiliyor ama yani yeni jenerasyonun hakikaten farklı bir şeyler deneyen ve işte... E, Hayret verici gençliğine rağmen e, düzenli olarak çok film üreten e, bir isim olarak benim hep böyle bir merakla beklediğim e, bir isim. Bu arada e, çok genç deyip duruyorum. 89 doğumlu olduğunu söyleyeyim. 27'sine geldi artık ama <gülüyor> 27'sine gelene kadar... E, ...yedi sekiz filmi var... ...uzun metraj... ...o yüzden inanılmaz bir performans hakikaten... ...evet e, yani o yüzden... ...birazcık seyircileri de bölen bir tarafı da var... ...hani e, çok sevenleri olduğu gibi... ...kendisinden şiddetle... ...hoşlanmayanlar olduğunu da... ...gayet iyi biliyoruz... E, Ama e, film ekibinde e, dediğimiz gibi hakikaten böyle ağır topların bir geçişi. E, onlardan bir diğeri ise yine Türkiye'de çok sayıda hayranı olan Asgar Farhadi, ünlü İranlı yönetmen, The Salesman'le geliyor. O da Arthur Miller'ın e, satıcının ölümü de The Death of a Salesman'ın oldukça gevşek bir uyarlaması olarak e, düşünülebilir. E, burada da... Başlarına gelen oldukça kötü bir olayla başa çıkmaya çalışan genç tiyatrocu bir çifti konu alıyor. Bu film de premierini Kanda yaptı, hem en iyi senaryo hem de en iyi erkek oyuncu ödüllerini aldı. Onu da hemen altını çizelim. O da senenin beklenen filmlerinden biri. Evet, Kanda başka ne ödül vardı derseniz en iyi yönetmen ödülü var. Onu da Christian Bunco almıştı mezuniyet filmiyle. O da film ekimine. ...gelen filmler arasında... E, ...Altın Palmiyeli... ...4 Ay 3 Hafta 2 Günle... ...adını duyurmuştu... E, ...Yeni Roman Sineması'yla... ...Benim Yıldızım Henüz Tam Barışmadı... ...1-2 Örnek Haricinde... ...bakalım mezuniyette durum ne olacak? Vay, yeni Roman Sineması... ...ve Macar Sineması... ...o iki sinema beni böyle baya son dönemde... ...en çok heyecanlandıran sinemalardan... ...ama çok farklı geliyor ikisi... ...çok farklılar ama ikisi de ayrı ayrı bence... Hani... ...Macarlara varım... <gülüyor> Ee, Christian Mongevy'i e, 4 ay, 3 hafta ve 2 günle aslında bütün dünya tanıdı diyebiliriz. E, e, altın palmiye almıştı e, o filmiyle oldukça sert bir konuyu ele alıyordu o filmde de. E, mezuniyette ise e, bir orta sınıf hikayesini aslında e, el attığını söyleyebiliriz. E, Kızının İngiltere'deki bursunu kaybetmesini istemeyen doktor bir baba e, onun e, lise bitirme sınavında e, hile yapmasına e, karar veriyor ve e, aslında bütün bunun getirdiğim E, gerilim, e, paranoya, toplumsal e, hayat üzerindeki etkisi üzerinden ilginç bir konusu var mezuniyetinde. Bana aslında Bence Türkiye'de de çok karşılığını bulabilecek bir hikaye. Evet ve o açıdan bunu o zaman da söylemiştik. Yine bir roman filmi, Child's Pose ile çok e, aslında onu hatırlatıyor. Kalim Peter Mcteer'in filmi. E, o da çok iyi bir film. O çok iyiydi. Orada da e, oğlu trafik kazasında birinin ölümüne yol açan bir annenin işe El atması söz konusuydu bu işte çocukları büyüyemeyen. Bu hafta işte başlayan o e, romantik komedimiz e, aslında Türkiye'de de bu hikayelerin sonucu olarak e, ortaya çıkan jenerasyonu biraz e, anlatıyor. Böyle büyüyemeyen insanlar hep bir anne babaya bağımlık onların karar verdiği insanla Hı -hı. evlenme onların e, bir şekilde hep kurtarması etmesi durumları. Orada hayatları sadece ebeveynleri tarafından yönlendirilmiyor. Aynı zamanda yaptıkları bütün hataların üstünün örtülmesi. Orada yine çok sınıfsal bir şey var. Orta üst sınıfın e, alt sınıflara karşı işlenmiş suçlar ya da kabahatlerin nasıl e, kolayca üstünün örtülebildiği. Burada bürokrasinin dahli gibi konularda e, bence roman sinemasında çok e, keskin bir bakışı var. E, Romance yansı derken biraz atlayacağım. Çünkü bir film daha var Romanya'dan. Dediğin gibi e, Christy Piu. O da Bay Lazarescu'nun Ölümü filmiyle tanınmıştım. E, Sierra Nevada ile karşımızda bu sefer. Evet, Sierra Nevada da bu sene e, festivallerde konuşulan filmlerden. Tekrar hatırlatalım film ekimi programının üstünden geçiyoruz. E, film ekimi de sonuçta Bir seyirci festivali yani hiçbir filmin yönetmeni gelmiyor, işte endüstri gelmiyor ama İstanbul halkı hakikaten geçtiğimiz senenin en çok konuşulan filmleriyle buluşuyor bu vesileyle. Kanda premierini yapmıştı diğer roman filmimiz Sierra Nevada'da. Ödül almadıysa da çok iyi eleştiriler aldı. Ee, onu da merak ediyoruz Aslında yani benim bunların arasından Sanırım gitmeyeceğim diyeceğim Hiçbir film yok Benim de yok yani ne kadar çok film görebilirseniz Görün derim ee, Boş gününüz ne olursa olsun Hangi saate denk gelirse gelsin Gidin karşınıza hangi film çıkıyorsa Girip izleyin ee, Hepsi birbirinden ilginç, meraka değer filmler Hemen arada Beyoğlu Atlas, Kadıköy Rex ve Nişantaşı Cities'de gidebileceğinizi de söyleyelim Sonunda tekrar hatırlatırız Evet benim bu sene en çok merak ettiğim filmlerden biri de bu vesileyle geliyor Jim Jarmusch'ın Patterson'ı. O da çok konuşuldu başrolünde. Hollywood'un son dönemde bence yıldızı en çok yükselen ismi Adam Driver var. Evet Adam Driver e, Girls dizisiyle adını duyurduktan sonra Star Wars'ta Kylo Ren olarak karşımıza çıktı. Sonra da Kylo Ren ile dalga geçen çeşitli parodiler çıkmaya başladı. Evet. Ki arada çok iyi başka bir takım bağımsız filmlerde de e, yer aldı. Evet, e, Patterson birkaç hafta önce bahsetmiştik. Bu arada bu seneki Fipreski Grand Prix'nin üç adayından biriydi. Sinema eleştirmenlerinin bu sene en beğendiği dünyada üç filmden biriydi. E, New Jersey'de Patterson kasabasında geçen bir hikaye. E, sıradan bir adamın hikayesi bu sefer. E, Jim Jarmusch en son... ...vampirlerle buluşturmuştu bizi. Şimdi tekrar küçük kasaba sıradan şiir yazan bir e, otobüs şoförü geliyor karşımıza. Evet, senenin e, bir başka diğer beklenen filmi bambaşka bir sinemadan e, Güney Kore'den geliyor. Ve Güney Kore'nin yıldız yönetmenlerinden Park Chan-wook'un son filmi The Handmaiden, hizmetçi. The Film Hekim'in gösterilecek, sonra bir ihtimal vizyona da girer diye tahmin ediyorum... Bir önceki filmi Stoker'la Amerika'da e, da film çekebildiğini göstermişti. Orada da e, sanat yönetiminden hikayesinin e, ilginçliğine varıncaya kadar yine çok etkileyici bir işe imza atmıştım. Hizmetçiyle zaten Cannes'da bu sene en iyi sanat yönetimi ödülünü de aldı. Evet, e, ayrıca geçtiğimiz sene Park Chanuk'un ilk uluslararası e, ününü kazandığı old boyunda yeniden yapımı çıkmıştı. Onu da hemen hatırlatalım. Orijinali kadar iyi olmadığı konusunda neredeyse herkesin fikirde onun da dağıtığını çizelim. Evet. E, başka neler var? E, Taika Waititi'nin Hunt for the Wilder People. Bu da e, güneylerden, Yeni Zelanda'dan geliyor. E, daha önce What We Do in the Shadows kom korku komedi filmiyle en son e, ilk filmiydi aslında onunla tanınmıştı Taika Waititi. Burada da e, ormanda yolculuğa çıkan Küçük bir çocuk ve onun işte başında bir şekilde olan bir dünyadan biraz kopmuş bir adamın öyküsü bir komedi bir yandan. Onu söyleyelim. Her yöne gidebilecek bir film çünkü bu korku filmine de dönüşebilir, dramaya da dönüşebilir. Burada komedi oluyor. Pek çok film festivalinde seyirci özel ödülü aldığını da söyleyelim. Hunt for the Wilder People. Senenin belki de en tartışmalı filmi de bu vesileyle geliyor. Nate Parker'ın The Birth of a Nation'ı. Şimdiden Toronto'yu karıştırdı. Bize gelinceye kadar belki biraz ortalık sakinleşir. Evet, birkaç hafta önce tekrar konuşmuştuk. Bir ulusun doğuşu, 1915 yapımı filmin de adını özellikle kullanıyor Nate Parker. Çünkü o ırkçı film gibi değil, tam tersine siyahların bir ayaklanma öyküsünü anlatıyor. Ama bir yandan da Parker'ın kendi hayatındaki bir takım e, işlemiş olduğu suçlar nedeniyle e, zamanındaki bir tecavüz davası nedeniyle şu anda başı e, her ne kadar beraat etmiş olsa da e, bütün e, itibarı bir hayli e, sarsıntıda diyebiliriz. Bu da filmin de e, bir anlamda macerasını gölgeliyor diyebiliriz sanıyorum. Evet Sundance'te premier yaptığında bu sene işte Oscar'ların bembeyaz olmasına engelleyecek film diye ...anında konuşulmaya başlamıştı... ...şimdi ise soru işaretleri var. Sırada benim... ...belki de bütün bu listede en heyecanlı... ...beklediğim film var. Paul Verhoeven... ...yeni film yaptı. El. Ve hatta kanda ...premier yaptı ve beğenildi. Ee, Biz de beğenmek üzere bekliyoruz. Evet, yani... <gülüyor> ...biraz önden... ...şeyli olabilirim. Hani Verhoeven olunca söz konusu... zamanda master tezime. Üzerine yazdığım yönetmen olarak Ferhov'un olunca e, akan sular duruyor e, ve burada başrolde Isabel Hopper var öyle de bir artı e, puanı var e, bir iş kadını orta yaşlarda e, tecavüze uğradıktan sonra yaşadıklarını anlatıyor Ferhov'un zaten her zaman riskli hikayelere girmeyi tercih ediyor bu da onlardan biri. Evet, e, yine Amerikan sinemasının e, en sevdiğim bağımsız yönetmenlerinden biri Todd Salons'un son filmi de e, film ekimi kapsamında gösterilecek bu sene. Wiener Dog. E, Salons hakikaten e, o kadar sıra dışı filmlere imza attı ki ve anlattığı hikayeler ve e, ele aldığı konuların sertliği onları anlatış biçimiyle e, hakikaten Amerikan sinemasında bambaşka bir damarı temsil ediyor. Eee Wiener da yine e, oldukça e, iddialı bir oyuncu kadrosu var. Zaten genelde böyle ensemble cast'lar kullanan bir yönetmen. Ellen Burstyn, Deni De Vito, Julie Delp, Greta Gerwig gibi isimler var Wiener Dog'da da. Ee, yine karanlık <gülüyor> kendince sert sözleri ve ifadeleri olan e, bir filmle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Görüntü yönetmenliğindeyse Carolin görüntü yönetmeni Edward Lahman'ın yer aldığında altını çizelim. Evet film ekibinin programı inanılmaz zengin ve böyle heyecanla bahsediyoruz biz ama Programımızın da sonuna yaklaştık. O yüzden biraz daha kısa geçeceğiz bazılarını. Mesela Bruno Dumont'un yeni filmi var. Claude Barras'ın Mavido Courgette ee, filmi gösterilecek. Terence Malick'in yeni filmi. Ee, Stephen Frears'ın, Denis Villeneuve'ın, e, Darden Kardeşler'in e, yeni filmleri. Ama yine de bazılarından da biraz daha detaylı bahsetmek İstiyoruz illaki mesela bu sene çok konuşulan Maren Aden'in Tony Erdman'ı aynı zamanda geçtiğimiz haftalarda Fipreski ödülünü, e, yılın en iyi filmi ödülünü almıştı. Gösterime ayrıca gireceğinde hiç sanmıyorum iki buçuk saatlik bir Alman komedisi zira ama oyunculukları hakikaten çok e, etkileyici. Evet, bir diğer bu seyirin en çok konuşulan filmlerinden Arnie Arnold'ın American Honey'si e, geliyor. E, Fransız Premier dergisi Z kuşağı için Easy Rider gibi oldukça iddialı bir tanımlamayla tanıtmıştı bu filmi. E, Kanada çok konuşuldu, e, herkesi kendine hayran bıraktı. E, filmin başrollerinde amatör oyuncu Sasha Lane ile Shia LaBeouf yer alıyorlar. E, American Hani'de bilemiyorum, vizyona gireceğinden çok emin değilim. O yüzden film ekibinde görmekte fayda var. Film ekibinin garip e, filmlerinden biri de ve bu sene çok konuşulan bir diğer filmi Sundance'de premierini yapmıştı. Dan Kuan ve Daniel Scheinert'in Swiss Army Man e, adlı filmleri. Isız e, bir adada bir cesetle mahsur kalan bir adamın öyküsü ama e, yani bu hikayeden yola çıkarak hakikaten çok farklı ve e, eğlenceli bir komedi yaptığını herkes söylüyor e, Sundance'de de en iyi yönetmen. Ödülünü aldı Swiss Army Man. Bir diğer dikkat çeken film de Danimarka sinemasının önemli yönetmenlerinden Thomas Winterberg'den geliyor. Komün filmi e, Berlin Film Festivali'de Trine e, Wirholm'e en iyi kadın oyuncu ödülünü de kazandırdı bu film. Dogme yönetmeni olarak tanınmıştı. İlk Dogme filmi Festen'i şöleni e, çekmişti Winterberg. Daha sonra yaptığı ...farklı filmlerle Av'da, Hunt'la da... ...bizde de vizyona girdi... E, ...KOM'ün son filmi... ...Winterberg'in film ekiminde. Son olarak da Almodovar'la bitirelim... ...Hulieta, 20. filmi Almodovar'ın... E, ...kanıdalı yazar Alice Munro'nun... ...üç öyküsünden uyarlamış... ...ve son dönemlerde yaptığı... ...en iyi film olarak nitelendiriliyor. ...hatta Hulieta demişken... ...Hulieta'dan bir parçayla da sizlere... ...veda edelim... Chavela Vargas'tan Sinotevas. Evet, e, teknik masada Barışa ve Alican Yücesoy'a bu haftaki program destekçimize de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları, şimdiden iyi bayramlar. Vas, te voy a dar en mi vida Si no te vas vas a saber quién soy Vas a tener lo que muy poca gente es. al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 Mi mundo El mundo donde solo Existes tú No te vayas No quiero que te vayas En ese mismo instante Muero